Bismillahirrahmanirrahim. Çok kıymetli Diyanet TV izleyicileri, İlmahal programımızın bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. İlk bölümlerden hatırlayacağınız üzere, İlmahal kavramını açıklarken ve onun içeriğiyle ilgili bilgi verirken, İlmahal'in bir Müslümanın günlük hayatındaki başta ibadetler olmak üzere, sıkça karşılaştığı problemleri, ee, ve önüne çıkması muhtemelen olan e, meseleleri dini açıdan e, ele alan ve bu konuda e, bir e, müminin ne yapması, nasıl davranması e, gerektiği konusunda bilgiler veren bir ilim dalı olduğunu söylemiştik. Şimdiye kadar da e, ibadetlerle ilgili bilgiler vermiş ve e, son iki bölümümüzde de helal haram konularına girmiştik. Yani günlük hayatımızdaki bir Müslümanın e, günlük hayatında, ticaret ha hayatında, kişisel e, bakım, e, giyim kuşamında ve diğer sosyal ve beşeri ilişkilerinde uyması gereken kuralları, bu konudaki emir ve yasakları e, sizlere açıklamaya başlamıştık. Bir bölümümüzde haram konusunu, bir başka bölümümüzde de helal konusunu ele almıştık. E, bugün ise yine pratik anlamda, günlük hayatımızda e, bu e, helal ve haramların e, somut yansımalarını e, görmeden önce, bu konudaki pratik bilgileri vermeden önce, bu helal haramlarla ilgili ortak bazı genel kurallar ve prensipler üzerinde durmak istiyoruz. E, bu e, hem bizim bundan sonra göreceğimiz, tek tek ele alacağımız helal haramlarla ilgili e, bize ışık tutacaktır, hem aynı zamanda da e, Müslüman bireyin helal haram bilinci, ve aynı zamanda yani bu konudaki bilgileri konusunda gelişmesine ve ilerleme kaydetmesine katkı sağlayacaktır. E, kısaca hatırlatmak gerekirsem, daha önceki bölümlerimizde uzunca üzerinde durmuştuk. Helal dediğimiz zaman bir mükellefin yapıp yapmamada serbest olduğu ve işlenmesi yapılması durumunda herhangi bir günah veya ceza ile karşılaşmadığı eylem davranışları ifade ediyordu. Haram ise... Yapılması durumunda, yani aslında yapılması kesin ve bağlayıcı bir tarzda, tarzda dinimizce yasaklanan ve yapılması durumunda dünyevi bazı cezalar söz konusu olmakla beraber özellikle uhravi açıdan cezayı gerektiren bir takım davranışlarımızı, eylemlerimizi ifade ediyordu. Tabii ki burada aralarında bazı farklılıklar olmakla beraber haram yerine, yani bazen işte mahsurlu, yasak, masiyet, kötülük gibi kelimelerde kullanılabiliyordu. Yine aynı zamanda helal yerine mubah kelimesi, mubah yerine helal kelimesi yine bunları ifade etmek üzere caiz serbest gibi kelimelerde kullanılabiliyordu. Tabii öncelikle bir haran fiilden söz edebilmemiz için yani bu yasaklayıcı bir delilin bulunması gerekiyordu. Ee, ama bir, bir davranışın, bir eylemin helal olması için mutlaka onunla ilgili bir delil bulunması gerekmiyordu. Bununla ilgili de ayrıntılı bilgi vermiştik. Tabii burada yine bir noktayı e, hatırlatmakta yarar var. Ee, diğer mezheplerde haram e, dediğiniz zaman... Hanefilerin tahrimen mehruh dediği şey de bu kapsama giriyordu. Hanefiler haramın yanında ayrıca bir de tahrimen mehruh kavramını kullanıyorlardı. Bu ikisi arasındaki e, ayrımı da yani bunlar arasındaki farkın nedeni olarak da e, haramların kesin kat'i ve başka ihtimali açık olmayacak derecede net delillerle e, sabit olduğunu, tahrimen mehruhta ise bir şeyin, e, kesin olarak yasak olduğunu bize bildirmekle beraber, yani bunun delilinde küçük de olsa bir zanninin, bir ihtimalin bulunduğu durumları ifade ediyordu. İşte hani e, biz e, genel olarak haramlar ve helaller başlığını attığımız zaman ya da haram ve helallerle ilgili genel ilkeleri e, ifade ederken bunun içerisine tahrimen mehruhun da girdiğini e, yani burada e, hatırlamakta yarar var. Dinimizde Şer'i dini hükümler arasında haramların önemli bir yeri vardır. Çünkü değerli izleyenler bir Müslümanın kimliğinin korunması aslında bu yasaklara riayet, bu yasakları gözetmeye bağlı bir şeydir. Nitekim yani pek çok ayette bunlarla ilgili emirler, bunlarla ilgili öğretiler bulunmak, bulunmakla beraber aynı zamanda haramların geçtiği yerlerde hududullah tabiri de kullanılıyor. Yani hududullah deyince Allah'ın sınırları, Allah'ın kırmızı çizgilere akla geliyor. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha önce de ifade ettiğimiz hadis-i şeriflerinde e, haramları Allah'ın korusu yani girilmesi yasak bölgesi olarak nitelendirmiştir. E, nitekim İslam bilginleri de e, Yüce Allah'ın haramların terk edilmesine verdiği önemin e, farzların işlenmesine gösterdiği önemden daha büyük olduğunu söylerler. Yani bir farzın işlenmesinden bir haramın terk edilmesi daha önceliklidir derler. Bunu ifade etmek üzere de İslam kültürünün çok önemli bir kuralı vardır. Değişik vesilelerle değindiğimiz. def imafasit celbi menafiden evladır derler. Yani kötülüklerin yani haramların ortadan kaldırılması, yararlı olan şeylerin elde edilmesinden daha önceliklidir diyor. Yani bu kural. Bu kısa hatırlatmalardan sonra isterseniz bu haram ve helallerle ilgili daha önce sözünü ettiğimiz açıklamayı vaad ettiğimiz genel ilke, ölçü ve esaslara geçebiliriz. E, şüphesiz e, hayat olayları çok çeşitlidir. Yani bu olayların çeşitliliği oranında da helal ve haramlar çok geniş bir yelpaze oluşturmaktadır, değerli izleyenler. Ama bunların hepsi sonuçta belli temel ilke ve e, esaslara dayanmaktadır. Dinimizin helal ve haramlarla ilgili hükümlerinin doğru bir şekilde tespit edilip anlaşılması için helal ve haramın Temel, bu temel mantığını kavramak ve bu konuda geçerli olan bu ilke ve esaslar hakkında kısaca da olsa bilgi sahibi olmak gerekir. Bunu yaptığımız zaman günümüzde ortaya çıkan pek çok güncel e, ve yeni meseleleri çözme ve bu konuda isabetli kararlar verme noktasında daha avantajlı hale gelmiş oluruz. İşte e, bu kuralları ve bu ilkeleri, bu esasları Belli başlıklar altında ve sırayla kısaca özetlemeye çalışalım. Bunlardan bir tanesi daha önce de atıfta bulunduğumuz eşyada asıl olan ibahadır kuralıdır. Bu ne demektir? Bu mecellede de yer alan bir kuraldır. Bu şu demektir e, haramlığına dair e, kesin bir delil bulununcaya kadar eşyada, davranışlarda, nesnelerde, e, olaylarda esas olan onun mubah olmasıdır. Tabi bunun bu kaidenin bir devamı vardır. Irzlarda ise asıl olan haramlıktır. Yine ibadet konularında da asıl olan haramlıktır. Bu şu anlama geliyor. Yani bu ilke bize şunu anlatıyor. E, haram konusunu ele alır, alırken kesin bir şekilde söylemiştik. Bir haramın sabit olabilmesi için kesin e, kat'i ve manası açık olan delillere istinad etmesi gerekiyordu. Yani hem lafzı hem de manası olarak yasaklayıcı bir nas bulunmayan, yasaklayıcı bir nas'ın kapsamına girmeyen ya da dinimizin yasaklayıcı genel prensifle amaçlarıyla doğrudan ilişki kurulamayan e, konularda İslam bilginlerinin çoğunluğu eşyada asıl olan mubahlıktır ilkesini ortaya koymaktadırlar. Yani bu, e, bu kural, bu ilke gereğince hakkında açık yasağın bulunmadığı ...ya da açık bir kötülük ve zararın tespit edilmediği şeylerde öncelikle serbestlik ilkesi geçerlidir. Değerli izleyenler bu ilke dolayısıyla e, haramlar e, belli bir sayıva e, çeşitle sınırlı kalmış... ...ve helal ve mubahlar alanına çok geniş bir alan e, bırakılmıştır. Yani e, mubahlar olabildiğince geniştir... ...haram ve yasak olan şeyler ise sayılıdır. Yani bu, bu kuralın bize ifade ettiği en önemli ilke budur. Mesela işte günümüzde yeni keşfedilmiş bir bitki olsa... ...ya da yeni bir hayvan olsa... ...acaba bunu yemek helal midir haram mıdır? Yani bunun etini yemek helal midir haram mıdır diye... ...bir düşünce ortaya çıktığında... ...ya da yeni işte teknolojik bilgiler uygulama ışığında yeni bir uygulama ortaya çıkmış olsa... Burada esas olan helalliğine hükmetmektir. Bunun haram ya da yasak olduğunu belirtmek için, belirlemek için özel bir delile ihtiyaç vardır. Yani bir şeyin helal olduğuna delil değil, haram olduğuna ya da yasak olduğuna delil aranır. Bir delil olmayan şeyler prensip olarak helal kapsamına girer. Peki bunu nereden alınıyoruz? Yani İslam bilginleri bu kuralı nereden çıkarmışlar? Elbette ki yine Kur'an ve sünnet naslarından çıkarmışlar. Mesela bir ayet-i Yüce Allah... Huwelledi, xalakala kummafil ardı cemiyan. Yer ne varsa, tamamının sizin için yaratan odur buyurmaktadır. Yine bunu destekleyen başka ayetler de var, değerli izleyenler. Mesela wasak xalakummafil semamati bu mafil ardı cemiyan minhu. O yani yüce Allah, göklerde ve yerde ne varsa, hepsini kendinden bir lütuf olarak emrinize amade kılmıştır buyurmaktadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde de bu yönde e, e, deliller, işaretler, ifadeler bulunmaktadır. E, mesela bir örnek vermek gerekirse, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme birisi geliyor, e, yağ, peynir ve yaban eşeğinin hükmünü soruyor. Hazreti Peygamber de şu cevap veriyor, bu çok meşhur bir cevaptır. Helal Allah'ın kitabında helal kıldığı ve haram da Allah'ın kitabında haram kıldığıdır sükut ettiği yani hakkında bir şey söylemediği şeyler ise sizin için affedilip serbest bıraktıklarıdır e, buyurmaktadır. Bir başka rivayet hani benzer bir rivayette de yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah bazı şeylere farz kılmıştır ki bunları zayi etmeyiniz. Bazı sınırlar koymuştur bunları da aşmayınız. Bazı şeyleri ise haram kılmıştır. Bunları çiğnemeyin ama e, yani unutmaktan dolayı değil de size olan rahmetinden dolayı bazı şeyler hakkında da bir şey söylememiştir, bir şey buyurmamıştır. Bunları da soruşturmayın buyurmaktadır. İşte İslam bilginleri buradaki serbestlikten kastın günlük hayatımızdaki yeme, içme, giyme, tedavi olma ya da bir işte araca binme, bir zinetten faydalanma gibi nesneler ve olaylarla ilgili olduğunu belirtiyorlar. Bu prensip değerli izleyenler, İslam hukukunda az önce de belirttiğim gibi haram dairesinin oldukça dar tutulmasına, buna karşılık işte mubahların oldukça geniş bir alana yayılmasına neden olmuştur. Bu şekilde bir sonuç vermiştir. Tabii ki bu eşyada asıl olanın mubahlık olduğu ilkesinin bazı istisnaları var ki bunu bu bölümün başında söylemiştik. Bunlardan bir tanesi ibadetler konusudur. Bu şu demektir. İbadetler ancak vahiyle sabit. Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber'in sünnetiyle sabit olur. Bunlarda yani biraz sonra göreceğimiz bir özellik var. Ta'abudilik özelliği var. Yani bunlar e, akılla kavranamayan bir takım e, gerekçelere sahiptirler. E, bunların gerekçelerin tam olarak izah edemediğimiz için e, sırf Allah öyle emrettiği için kabul etmek durumundayız. Yani özellikle ibadetlerin, vakitlerinin, mekanlarının, şeklinin ancak Allah ve Resulü'nün tayin ve takdir etmesiyle belirlendiğini, bu konuda akla çok fazla yer olmadığını bilmek gerekiyor. Bu konuda asıl olan ibaha değil haramlık. Yani şu demektir, Allah ve Resulü'nün bir şeyi ibadet olarak öngörmemişse, ibadet olarak bir şeyi bize emretmemişse, orada kendi kafamıza göre, kendi iştihadımıza göre yeni ibadetler ortaya koymamız mümkün değildir. Ama muamelat alanı dediğimiz, daha çok insani, beşeri, hukuki ve sosyal ilişkiler alanında yani dünyevi ilişkiler alanında yani bu alım satım olabilir, diğer yeme içme gibi kurallar olabilir. Bu konularda nikah dışındakilerde ana kural mubah olmasıdır. Ama nikahla ilgili olarak da yine istisnai bir durum söz konusudur. Nikahta asıl olan haramlıktır. Kairesi burada geçerlidir. Yani bizim kimlerle evlenip evlenemeyeceğimiz, kimlerle beraber olup olamayacağımız konusunda sınırları koyan, hükümleri koyan Allah ve Resulüdür. Yani onun helal dediği dışında ya da onun haram dediği dışında biz ilave bir şey ortaya koyamayız. Yani kimlerle evlenip evlenilmeyeceğini bize bildiren Allah ve Rasulü'dür. Bir kadın ehli kitaptan bir erkekle evlenebilir mi diye hani sorular geliyor. Evlenemez. Çünkü ayeti kerimede bir erkeğin ehli kitaptan bir bayanla evlenebileceği belirtiliyor ama tersi belirtilmiyor. Yani bir kadının ehli kitaptan birisiyle evleneceği belirtilmiyor. Yani Dolayısıyla hani biz burada kural olarak eğer belirtilmemişse bu helaldir diyemeyiz. Çünkü belirtilmediği sürece o haram kapsamına girer. Evet bir başka yine bu helal ve haramlarla ilgili önemli bir kuralımız helal ve haram kılma yetkisi yalnız ve yalnızca Allah'a aittir kuralıdır. Değerli izleyenler helal ve haram davranışlarımızla ilgili e, yani bu gerek helal olsun gerek haram olsun hükmü bizim davranışlarımız değil dini kavramlardır. Dini değer yargılarıdır. Dolayısıyla bunlar doğrudan dinin sahibi olan Allah'ı ilgilendiren hususlardır. Hiç kimsenin Allah'ın helal kıldığını haram ya da haram kıldığını helal kılma yetkisi yoktur değerli izleyenler. Çünkü e, bu konuda e, yegane yetki e, Allah'ındır ve bu iman ve tehvitle alakalıdır. Yani inançla diye ilgili de e, bir meseledir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de ehli kitapla ilgili bir ayette, اِتْتَخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُحْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَالْمَس۪يحَ بْنَ Meryem buyurulmaktadır. Bunun meali şöyle, onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını, rahiplerini ve Meryem oğlu İsa'yı Rab edindiler buyuruyor. Şimdi bu ayet nazil olunca daha önce Hristiyan yani ehli kitaptan olan Hristiyan olan ve Müslüman olan bir kişi olan Adi bin Hatim Hazreti Peygamber'e geliyor ve diyor ki ey Allah'ın Resulü onlar din adamlarını ibadet etmediler ki yani niye bu ayet-i böyle geçiyor. Bunun üzerine Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Evet dediğin doğrudur ancak Yahudi ve Hristiyan din adamları helali haram haramı da helal saymışlar onlar da buna tabi olmuşlardır. Yani o Hristiyanlar da buna tabi olmuşlardır. İşte onların din adamlarını ibadet etmeleri bundan ibarettir, e, buyurmaktadır. Yine e, Kur'an-ı Kerim'de böyle dil alışkanlığıyla şu haram bu helal denmesi yasaklanmış e, ve böyle bir davranışın e, Allah'a karşı yalan uydurumu olduğu ifade edilmiştir. Yine e, değerli izleyenler Kur'an-ı Kerim'de yani insanın dil dil alışkanlığının sebebiyle işte şu haram bu helal e, demesi yani bu şekilde sürekli haramlar, helaller ifade etmesi yasaklanmış ve böyle bir davranışın Allah'a karşı yalan uydurumu olduğu ifade edilmiştir. Yani ilgili ayette mealen şöyle deniliyor. Ağzınıza geldiği gibi yalan yanlış konuşarak bu helaldir, bu haramdır demeyin. Çünkü Allah hakkında asılsız şey söylemiş olursunuz. Allah hakkında asılsız şey söyleyenler de kesinlikle iflah olmazlar buyurulmaktadır. Ee, tabii bu helal ve haram kılma yetkisinin sadece Allahu Teala'ya ait olduğunu beyan eden başka ayetler de var. İstanzu Ya eyullezine ma la Allah Ey inananlar, Allah'ın size helal ettiği temiz şeyleri haram kılmayın. Yani sınırları da aşmayın. Doğrusu Allah aşırı gidenleri sevmez buyurulmaktadır. Bu ayetinin devamında da yine وَكُلُوا مِمَّا رَزَكَكُمُ halalan حَلَالًا طَيِّبًا وَتَّكُوا اللّٰهَ الَّذ۪ي أَنْتُمْ buyurulmaktadır. Yani Allah'ın size verdiği helal ve temiz rızıklardan yiyin ve iman etmiş olduğunuz Allah'ın yasaklarından sakının buyurulmaktadır. Başka bir ayet kerimede قُلْ men حَرَّمَ زِينَةَ Uchrıcılı ibadki vutta e, buyurulmaktadır? Yani de ki Allah'ın kulları için yaratıp ortaya çıkardığı zineti temiz ve hoş rızıkları haram kılmak kimin haddine? E, değerli peygamberimiz, sevgili peygamberimiz de e, bu ayetlerdeki bu hakikati e, şu şekilde dile getiriyor değerli izleyenler: Helal Allah'ın kitabında helal kıldığı şeyler, haram da Allah'ın kitabında haram kıldığı şeylerdir hakkında hüküm belirlemediği hususlar ise sizin için affettiği şeylerdir buyurmaktadır. Yani bu naslardan da, bu ayet ve hadislerden de ortaya çıktığı gibi, Kur'an birçok ayet-i kerimede haram ve helal kılma yetkisinin sadece, sadece Allah'a ait olduğunu dile getiriyor. Yani kişinin makamı ve derecesi ne olursa olsun, hiç kimsenin bu konuda yetkisinin olmadığını net bir şekilde ifade ediyor. Ee, yine hadislerden de gördüğümüz gibi Hazreti Peygamber'in sünneti de bunu teyit edip pekiştirmektedir. Şimdi e, helal ve haram kılma e, yetkisinin hakiki anlamda Allah'a ait olması dolayısıyla yani İslam bilginleri e, peygamberlere verilen yani hatta Hazreti Peygamber de dahil olmak üzere peygamberlere verilen helal ve haram kılma yetkisinin de aslında mecazi anlamda olduğunu söylerler. Yani onlar Allah'ın elçisi olarak bu helal ve haramları bizlere bildirdiği ve açıkladığını ifade ederler. Yani helal ve haramın esas kaynağının Allah'a ait olduğunu bu şekilde belirtirler. Tabii ki Kur'an ve Sünnet haramları belirlerken her zaman konunun tüm ayrıntılarını ortaya koymaz değerli izleyenler. Yani burada İslam bilginlerine, müstehitlere de iş düşer. Yani Kur'an ve sünnetteki helal ve haramlarla ilgili beyanları açıklamak, yorumlamak, gerekirse onları yeni meselelere uygulamak, bunlar büyük ölçüde İslam bilgilerinin, fakihlerin, müştehitlerin görevidir. Yani bazen işte müştehitler de şu helaldir, şu haramdır derler. Yani kendi bilgilerine, iştihatlarına göre bu konuda bir kanaat ortaya koyarlar. Aslında bu kanaatleri de, Allah adına bunu ifade etmekten ibarettir. Yoksa hani müştehitlerin, fakihlerin, İslam bilginlerinin de bu konuda helal ya da haram koyma noktasında herhangi bir yetkileri ve güçleri söz konusu değildir. Bu hassasiyetten dolayıdır ki daha önce de birkaç kez söylemiştik. Ee, özellikle ilk dönem alimleri ve daha sonrakiler de buna e, uymaya çalışıyorlar. E, doğrudan doğruya bir olayla, bir nesneyle, bir davranışla ilgili haram tabirini kullanmak yerine, yani daha böyle e, esnek e, tabirler e, kullanmayı, mesela işte caiz değil, mekruh, meşru e, hoş değil, doğru değil, e, sakıncalı, mahsurlu gibi ifadeler e, kullanmayı tercih etmişlerdir. E, bu, bu da e, haram kılma yetkisinin doğrudan doğruya Allah'a ayet olmasından ve bu konuda e, hataya e, düşme e, riskini dikkate alarak günaha e, girmeme düşüncesinden kaynaklanmaktadır. E, değerli izleyenler, haram ve helallerle alakalı çok önemli bir ilkemiz de şudur. Haramlar da ağırlıklı olarak taabudilik esastır. Şimdi burada anahtar bir e, kavramımız var, taabudilik. Bunun karşısında da yine bizim fıkıhta ve fıkıh usulünde geçen ta'lili kavramı vardır. Yani bir ta'budi kavramı var bir de ta'lili kavramı var. Şimdi belki bunlar teknik terimler ama açıkladığımızda bunları net bir şekilde anlayacağız. Fıkıhta ve fıkıh usulünde ta'budi deyimi, tabiri genellikle gerekçesi akılla kavranılamayan, bu yüzden de kıyas ve iştihada konu olmayan Dolayısıyla da salt Allah'a imanla kulluğun gereği olarak teslimiyet gösterilip yerine getirilmesi gereken hükümler için kullanılıyor. Yani ta'budi hükmün bu kısmının en temel özelliği kesin olarak nas'a yani Kur'an ve Sünnet'e dayanmış olması, e, dinin aslına esasına dahil bulunması, hakkında kıyas ve yorumun imkanının kıyas ve yorum yapma imkanının bulunmaması. Ve yine özü itibariyle de değişime kapalı olmasıdır. E, tabii ki hani bu genel kuralı yansıtmaktadır. Genel kural bu olmakla birlikte hani taabudi hükümlerin ayrıntılarında ve uygulamalarında iç e, bazı türlerine e, e, yer verilebilmektedir, bazı türleri icra edilebilmektedir. Şimdi taabudi kelimesinin karşılığında da talili kelimesi vardır. Ee, yani hükümler bizim İslam hukukunda, e, fıkıhta hükümler e, ana bir çerçeve olarak, ana bir kategori, ana kategori olarak iki kısmı ayrılıyor. Bunlardan akli gerekçeleri e, bilinenlere, tayin edilebilenlere, tespit edilebilenlere talili hükümler, akli gerekçeleri bilinemeyenlere ise taabudi ya da tevkifi hükümler adı e, veriliyor. Yani burada taabudi kısmı gerekçesini akılla izah edemediğimiz hükümleri, talili kısmı ise gerekçelerini aklımızla, tecrübelerimizle bulabildiğimiz hükümleri ifade ediyor. Tabi dini hükümler temelde ibadetler ve muamelat olmak üzere iki kısmı ayrılıyor. Yani ibadetleri daha önce de görmüştük işte namaz, oruç, had, zekat gibi. Burada muamelat deyimiyle de kişilerin hem bireysel hayatlarında, hem de toplumsal günlük hayatlarında e, insani, sosyal ve hukuki ilişkilerini ve hak ve ödevlerini e, ifade ediyordu. Yani bunlar kastediliyordu ediliyordu muamelat deyince. İbadetler ve helal haramlar alanında da ağırlıklı olarak taabudilik, e, muamelat alanında ise e, genellikle yani gerekçeleri akılla bilinebildiği için, e, ...akılla idrak edilebilirlik yani talihlilik yönü esas olarak kabul edilmektedir. Peki bu ne demektir değerli izleyenler? İnsan aklı muamelat yani günlük hayatımızla alakalı... ...yememiz, içmemiz, e, efendim işte aile hayatı kurmamız, alışveriş yapmamız... ...hani bu gibi konularda bu konulara dahil olan muamelat kısmında... ...hükümlerin konulmuş gerekçelerini kavrayabiliyor... ...ama ibadetlerde ve bazı haramlarda... Bu, e, bu, Bunlarla gözetilen temel amaçları, manaları, maksatları kavrayamıyor. Mesela biz abdestin, teyemmümün, namazın, orucun, haccın niçin bilinen vakitlerde ve bilinen rüküm ve şartlarla eda edilmesi gerektiğini tam olarak idrak edemiyoruz. E, daha sonra da göreceğimiz gibi haramların önemli bir kısmı da bu şekildedir. Tabii ki bunu yine biz ağırlıklı bir kategorileştirmeyle bunu söylüyoruz. Yani ağırlıklı bir sınıflamayla bunu söylüyoruz. Zira yani ibadetler ve helal haramlar alanında da aslında gerekçesi ve konulmuş sebebi akıl ile kavranılabilen bazı hükümler bulunduğu gibi muamelat alanında da taabudi hükümler bulunabilir. Yani biz genel bir kategori olarak bunları söylemiş oluyoruz. Hangi hükümlerin taabudi, hangilerinin talili olduğu da e, İslam e, bilginlerin yorumuna tabidir ve bu konuda da bazı görüş ayrılıkları da mevcuttur. Ama biz bunu bilelim. Tabuli Ta hükümlerin esas gerekçesi yani bunlar bir fayda ve e, e, zarar mülahazasıyla yani bunlardaki faydalı ya da zararlı yönler dolayısıyla değil doğrudan doğruya Allah ve Resulü öyle emrettiği için bunlar dikkate alınır. Ee, sırf Allah emrettiği için, sırf Allah yasakladığı için bunlar dikkate alınır. Ee, Tabudi kelimesi hani kul olmak anlamına geliyor. Yani burada Allah ve Resulü emrettiği için sorgusuz sualsiz, yani bunun mantığını, felsefesini, gerekçelerini anlamamış bile olsak, Allah'ın emrine teslim olmak, ona kul olarak, sorgusuz sualsiz ona boyun eğmek, onu yüceltmek amacıyla bunları yerine getirmiş oluyoruz. Özellikle Kur'an ve sünnet nasrıyla sabit olan haramlarda e, bu özellik, bu esas e, hakimdir. Bunu bilelim. Değerli izleyenler, isterseniz e, bu ilke, bu kuralla ilgili bilgiler vermeye e, bir ara verelim. E, bu bölümümüzü burada tamamlayalım. E, bundan sonraki bölümümüzde kaldığımız yerden e, devam ederiz ve kaldığımız yerden bu bilgileri sizlerle paylaşmayı sürdürürüz. E, yeni bir bölümde buluşmak üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.